94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan. Merhaba ile ben. Timuçin Oral merhaba. Ee, geçen programda aynadan girmiştik ama aynı, iki ayna karşı karşıya geldi ve sonsuza dek aynalar çoğaldı. Biz bu aynadan kolay çıkamayacağımızı söylemiştik. Bugün aynadan gene devam ediyoruz. Güzel şiirler okumuştuk geçen sefer. Evet ee, bu, bu sefer gelirken de... Ee, Murat Özyaşar'ın Ayna Çarpması evet, kitabı ebini çarptı. Şöyle çarptı yani e, kitaba bakarken kitabın açılış cümlesi e, Sezar Pavese'nin yaşama uğraşıdan. Kendimi yalnız bırakmamak için bütün gece aynanın karşısında oturdum hmm. diye başlıyor. Böyle evet. bir kitabı nasıl... Görüp de anlamak e, Kapağında mümkün. da Roşa testi mi var ona? Kapağında da işte evet Roche'a hatırlatan bir görüntü var gerçekten. E, ve fakat ilginç kitap şöyle bitiyor. The Beatles'ın bir şarkısından. Bu zaman aynaya baktım kimseyi göremedim. Zahra Pavese ile başlıyor. Kimseyi görememesiyle bitiyor. Bu da bana e, Orhan Veli'nin yalnızlık şiirini hatırlatıyor birden. Bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret bilmezler. Çok güzel bir Çok. Ee, şiirimiz çok Evet bir, bir çok sayıda tabi şey de var e, tablo da var e, birçok yerden yani ayna aynaya bakan e, çeşitli modeller e, erkekler kadınlar resmedilmiş. E, Picasso'nun var mesela çok ünlü aynanın önündeki kız e, resmi e, ama bana en ilginç gelenlerden bir tanesi e, Jan Van Eyck'in e, Arnold Philenler'in düğünü tablosudur. evet. Çünkü? E, 1434'de yap, yapmış bu resmi. Arnolfini çiftinin e, düğün tablosu muhtemelen bu. Şimdi de şeylere gidiliyor ya, fotoğraf stüdyolarına ve çeşitli pozlar çekiliyor. Gelin Hı. damat, e, gelin damat, kayınpeder, kayınvalideler, gelin damat, kayınvalideler, eltiler falan diye büyüyor o seri. Burada da gelin ve damat var. E, evlenmişler. Arkadaki ee, hatırlayacaksınız Twitter'dan da paylaşınca zaten arkadaki aynada da resmen Yan Van, van Eyck'in görüntüsü var. Bu kendi imzası gibi aslında değil mi evet. Van Eyck Yani aslında kimse onu görmüyor başlangıçta. Çok dikkat etmek gerekiyor. Arkada asılı aynada kendisini e, çizmiş. Yani ...nasıl e, yorumlamalı bunu bilmiyorum... ...imza atmak diye de bakılabilir... ...ben buradaydım diyor... <gülüyor> ...bunu ben yaptım Dış dedi... ...dış bir keyfi ayna bu değil mi... Evet, evet. ...güzel bir resim ee, bu da... ...bunu da, da Şimdi, paylaşalım Twitter'dan evet, değil National mi... ...National Gallery London'daymış bu şu anda... Ee, ...bunun çok yıllar sonrasında... ...500 yıl kadar sonrasında... ...Dali'nin bir resmi var... Evet, o da çok ilginç gerçekten. E, Dali'nin herhalde, tam bilmiyorum tabii bu konuda uzman değilim ama... ...Dali'nin en uzun e, isimli e, şeyi e, resmi diyebilirim. Hadi sen İngilizcesini e, oku, ben Türkcesi. Hadi bakalım, deneyelim. <gülüyor> Tablonun adı... Dali, seen from the back painting, Gala from the back, eternalized by six virtual corneas... ...provisionally reflected by six real mirrors... Ben de şöyle yazdım. Tabii daha güzel denebilir belki ama. Dali'nin arkadan görünüşünün tablosu altı sanal kornea tarafından ebedileştirilen galanın sırtının altı gerçek ayna tarafından geçici olarak yansıması. E, aynada... <gülüyor> Gala adını koymazdı tabii Dali böyle bir tabloya ancak ona göre bir isim. Zaten tablo da normal bir ayna, normal bir Dali ve Gala fotoğrafı değil. Evet ve altı korneye meselesi orada ilginç. Çünkü orada tabii aynadan yansıyan Dali ve Gala görünüyor. Muhtemelen onların bir çift yani dolayısıyla iki dört çift korneyesi, dört korneye var. Ee, biz de kendi konuştuk altı kornaya nereden çıkıyor altı sanal kornaya diye. E, biz bakan bizlerden bahsediyor. Evet, yani. Bakan herkesinki o, o niye Börçül oluyor fakat niye, niye sanal, sanal yani onu ama çünkü muhtemelen onların yanında değil. O yüzden gerçekliği sanam. Bir de ölümlüyüz diyor geçeceğiz diyor. onu da. Onu da söylüyor. <gülüyor> Fazla doğru. okuma oldu bu farkında ee, değil ama. Bilmiyorum yani e, ama oldukça e, gerçekten ilginç. E, ama tabii kendine e, güveni de şeyde yansıyor. Biz hepimiz geçeceğiz. Korniyalar geçeceği ama bu tablo eternally e, yani sonsuza dek kalacaktır diyor. Evet. Ebedileştirdim ben bu görüntüyü diyor aslında. Evet, yani bir mesela Rainer Maria Rilke'nin e, Orpheus'a sonelerinde aynalar kimse bilerek anlatamadı sizi, anlayamadık gerçekten ne olduğunuzu diye yazmış. E, çünkü aynada eşyanın, kişilerin görüntüleri var ve oraya giremiyorsunuz. Bu durumda e, görüntü öteki haline geliyor ve... Ee, bu Dalí'nin tablosunda olduğu gibi bizi biraz tedirgin de ediyor aslında. Varlar ama mesela altı korneye diyerek bizi de işin içine sokarak falan. Orada da bir tekinsizlik evet, var. var. Ve, Zaten ayna var ve tekinsizlik. Evet. Bu tekinsizliği konuşmuştuk daha önce e, geçen e, dönem. dönemlerde dönem. Evet. evet e, ayna Aynadan yansımalar e, filmlerde de epeyce konuşulan ve ...filmlerin de önemli bir tırnak içinde korku ögesi olan konulardan. Evet, verelim gelelim. Mi? Ayna aslında bize çok gerekiyor. Empati olması, empatik olabilmemiz için... ...kendimizi görüp geri bildirim alabilmemiz için... ...yanlış yapmamamız için birçok açıdan... ...ama aynı zamanda aynada gördüğümüz görüntü gerçek değil... Oraya müdahale etmemiz mümkün değil, içine giremiyoruz. Son derece de tekinsiz bir durum ve He. bunun oluşturduğu bir demek içinde korku da evet, kendine var. Korku, gerilim ve tekinsizlik var. Sinema da çok elverişli bir malzeme, çok güzel kullanılmış. E, akla e, hemen gelen filmler var bir tanesi. Mesela Hitchcock mı Hitchcock var e, ama önce benim diyeceğim Orson Welles'in Şangaylı Kadını var. Hmm, e, evet. Onun aynayla biten bir sahnesi var çünkü çok uzun bir aynalı sahnesi var. 1947 yapımı bu bir film biraz ondan bahsedelim. Rita Hayworth miydi? Rita Hayworth oh. var. <gülüyor> Fakat saçları kızıl ve uzun değil bu film Fark için. Fark etmez. <gülüyor> Ama fark etmiş. insanlar hiç hoşlanmamış bu durumdan. Saçlarını kısa kesmiş ve sarıya boyamış bu film için. Tabii kendisi değil. E, Orson Welles e, bunu böyle istemiş yönetmen. Orson Welles de oynuyor filmde. E, ve o hal hiç beğenilmemiş. Büyük bir risk aldığını söylemiş. Filmde hem artı hem eksi bir sürü e, olumlu olumsuz eleştiri almış. Olumsuzların birçoğu hep bu saç üstüne. Sen şimdi ah deyince <gülüyor> e, önce orasından başlayayım. Hep sarışın nasıl olabilir? Bir kızıl bombadan bahsediyoruz. Rita Hayworth. Ama çok yakışmış bence oradaki. Çünkü o da biraz sahte olmuş. Çünkü film de biraz karışık sahtelikler üstüne. <gülüyor> 1947 dediğim gibi bu film bir kara film. Elsa ve yaşlı kocası avukat Arthur Benister yatlarıyla New York'tan gelip Panama Kanalını geçip San Francisco'ya gitme uzun bir yola niyazcilerler. Hmm. Bu yolculuk öncesinde de Elsa bizim Michael'la yani Orson Wellesle tanışır. O da bir denizcidir şanseseri. Çok hoşlanır Elsa'dan Michael. Ve yatta bir görev kapar. Birlikte yola çıkarlar. Uzun bir yol olacak bu tabii film boyunca. Bir tür titanik hikayesi yani <gülüyor> Bir tür yani titanik ama burada batmayan tek şey <gülüyor> <gülüyor> yat olacak. <gülüyor> Elsa aslında yaşlı zengin kocasından kurtulmak için bir plan yapmıştır ama... Burada filmin sonunu söyleyemeyeceğim. Çünkü aşırı karışık film. Ne desem anlatamayacağım. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evet. Onun için hiç gerilmeyeyim. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sadece bu üç kişi değil koca. Bu bir ceza avukatı. Önemli ve meşhur bir ceza avukatı. Yaşlı ve sakat bir ayağıda sakat. Ama çok zengin, çok önemli birisi. Elsa var. Bizim gemici Michael var. Orson var. Bunlar değil sadece bir de dedektif bir de başka bir avukat kocanın ortağı var. Hepsi de kendi entrikalarının peşinde. Ee, o kadar karışık bir ortamda kimse göründüğü kişi derken e, değilken e, Orson Welles çok anlamlı bir hareketle filmin sonunu bağlamayı da bir ayna labirenti de yapmış. Bir Çin tiyatrosunun arkasındaki hmm, hani komik aynalarla bezelidir girersin çıkışı Hı -hı, bulamazsın evet. kendini çeşit çeşit görürsün bir labirent ve aynı zamanda aynalı bir labirent. E, sondaki uzunca bir sahneyle bu aynalı labirentte e, herkes, e, üçü hesaplaşırlar ana karakterler. Herkesin foyası ortaya çıkar, maskesi düşer, gerçek yüzlere görülür e, ve silahlar konuşur sonunda. E, derler ki Orson Welles'in bu final sahnesinde ayna labirenti kullanmasının bir sebebi bizi şaşırtmak. Demiş. Ama diğer bir sebebi de dedim ya kafamızı çok karıştırıyor bu olay örgüsü anlatılır gibi değil kim kimin peşinde kim kimden intikam alıyor kim kim öldürmeye niyetli çok karışık beş kişinin çeşitli ilişkileri var bu karışık olay örgüsünü de simgelemek için ayna labirentini hmm. seçtiği söyleniyor bir üçüncü sebebi daha var bence demin konuştuğumuz tekinsizlik evet. ee, Elsa başlangıçta çok sadık gayet kırılgan iyi kalpli biraz da zavallı bir kadın tipi sergilerken ...sonra giderek gerçek karakteri ortaya çıkıyor. Tutkulu, hırslı, acımasız bir kadın. Michael'da başta denizci Orson Vance Michael... ...iyi kalpli, mert bir adam olarak başladığı yolculukta... ...giderek böyle her kötülüğü yapabilecek bir kişiliğe dönüşüyor. Hem kendini kurtarmak için hem bir çıkar sağlamak için. Kocası da öyle. Sakat, yaşlı ve karısına tutkun... ...biraz da empati kurup zavallı dediğimiz vefakar koca... ...aslında içinden birçok pazarlık geçen, birçok planı olan bir koca olduğu ortaya çıkıyor. Kimse göründüğü gibi değil. Hiç kimse değil zaten. İşte onun için de sonunda ayna labirentinde hesaplaşmaları ve finalin orada olması çok anlamlı. Bu, bu filmin de bu sahnenin linkini Twitter'dan paylaşalım. Paylaşalım evet. O da çok şey eğlenceli ve hoş çekimi de zor olmuş bir sahne. Eminim öyledir. Bu şeyin başında programın başında da söylediğim Murat. Öz Yaşar'ın ayna çarpmasında da aynaya çok uzun süre bakmanın iyi olmadığı, insanı çarpacağı, aynada cin olduğu vesaire ile hmm. ilgili... ...daha böyle kültürel şeylerden... ...söz edilen hmm. bir ilk öykü var... ...çok hmm. da hoş. Ondan da bahsederiz. Ee, yani bu, bunu... ...alıp okusunlar bence... ...diyeyim Kapağını ben. Kapağını paylaşalım... ...Twitter'den evet. de. Evet. Ben de alacağım... ...ben de okumadım onu. Yani sonuçta bu tekinsiz bir film... ...zaten ayağımız da yere basmıyor... ...bir teknedeyiz... ...nereye varacağımız da belli değil... ...dalgalar sallanıyor tekne falan filan... ...sonunda ama... Ayna labirenti e, gayet belirsiz, tekinsiz, karanlık. E, tam anladığım derken ya da insanlar birbiriyle orada hesaplaşırken birini vurdum sanarken onu vurmadığını, aynanın olduğunu falan çok güzel bir sahne bana kalırsa. Tam burada e, şahane bir e, parça dinleyelim bence. Hamiyet Yüce Sesten. Yalancıdır hep aynalar. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Timuçin Aral'ın programa geri döndü belli. Hamiye Dice yes. ses <gülüyor> bugün. E, yalancıdır hep aynaları dinledik. Selahattin Pınar'ın bestesiydi ve Rıza Polat Akkoyunlu'nun da güftesiydi. Güzel oturdu bu ayna e, şarkısına. Yalancı Orson kısmına. Mersin, sonundaki aynanın. <gülüyor> Yalan Gerçi Orson Welles, Alfred Hitchcock arasındaki hamiyet yüce ses sokmak biraz tekinsiz bir durum oluştu. <gülüyor> Bu da bize özgü Değil sanat ama... uzun da bulabilirsiniz hepsini Evet, <gülüyor> evet hiç demiştin sen. Onun da aynalı birçok film var, bir sürü bir Değil sürü mi? film var. Hı -hı. Ee, ama esas psikoyu saplı olan... almadan olmaz. Değil mi? Evet. O da 1960 yapımı <gülüyor> filmi. Ee, Öyküyü biliyorsunuz. Janet Leigh, Marion. 40 bin doları patronundan çalıp arabayla uzaklaşır. Erkek arkadaşıyla buluşmaktır planı ama gece çok fırtına ve karanlık bastırınca yakındaki Bates motele sığınır. Evet. Orada da Norman Bates yani Anthony Perkins onu beklemektedir. <gülüyor> ve annesi. Ve annesi ikisi de onu beklemektedirler. Ee, burada e, endişeli ve gergin bir şekilde tabii geliyor buraya. Arkasında polis var mı anlamıyor. Yol sırasında onu da Twitter'dan paylaşacağımız dikiz aynasından arkadaki aynalara bakıp e, arabayı sürerken acaba hmm. beni mi takip ediyorlar e, gerilimini yaşıyor. Ve gergin bir şekilde parayla buraya geliyor. E, erkek arkadaşı da daha gelmemiş. Henüz buluşamamış. Buluşacak mı belli değil. Bu kadar gerginken bir sahnede Maria'nın yüzünü yakın plan ve ayna yansımasını bir arada görüyoruz onu da twitter'dan paylaşırız kötü bir şeyler olacağını bekler gibidir ama gerçek olduğunu anladığımız suratı daha olumsuzken aynadaki suratı biraz da gülümsüyor gibi aslında yüzünün diğer yarısı hem gerçek yüzünün sağ yarısını görüyoruz hem de aynadakinin de sağ yarısı gibi görüyoruz o açıdan çekilmiş karşılıklı değil ikisi yan yana göreceksiniz çok tekinsiz bir durum. Hangisi sağ yarısı çok anlayamıyoruz. E, doğal olmayan bir şeylerin geleceğinde haber veriyor. Uzursuz oluyoruz. E, Sayko'da birçok ayna e, sahnes daha var. Onları da Twitter'dan paylaşacağım. Onlar da e, bizim tekinsizliğimizi güzel destekliyor. Hiç koku da güzel kullanmış onları. Evet. E, başka da var e, aynalı filmler. Ee, belki Tarkovski var. Aa, evet, onun güzel ee, bir de hikayesi aslında, var evet, aslında. Evet, değil mi? Ee, Tarkovski'nin e, Ayna filmi. Hı -hı, Zerkalo. Zerkal değil mi? Evet Serkan. Ee, aslında hani iç filmi anlatmadan film aslında enteresan bir film ee, Tarkovski'nin bütün filmleri gibi zor anlaşılan filmlerden bir yandan da ama bana en hoş gelen kısmı şurası Moskova'daki gala sonrası Tarkovski'ye filmle ilgili birçok soru soruluyor. Eleştirmenlerin filmi tartışması e, o kadar uzuyor ki bir ara temizlik görevlisi kadın salona giriyor ve salondakilere salonu temizleyeceğini işlerini ne zaman bitireceklerini soruyor. İçerideki eleştirmen ...benlerden bazıları burada çok karmaşık ve anlaşılması zor bir filmi tartışıyoruz... ...ne zaman biteceği belli olmaz türünden şeyler söylüyorlar. Bunun üzerine temizlikçi kadın bunda bu kadar anlaşılmayacak ne var ki diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şaşkın şaşkın bakıyor sen ne anladın diye. Kadın diyor ki sevdiklerinin ve onu sevenlerin hakkını asla ödeyemeyeceğini düşünen... ...ve onları yeterince sevemediğini düşündüğü için vicdan azabı ve acı çeken bir adamı anlatıyor filmler. <gülüyor> Bütün eşitimler Tarkovski'ye bakarlar. Tarkovski der ki bu sözlere ekleyecek daha başka bir şeyim yok ve konuşma biter. <gülüyor> bu kadar Çok yalın, ki. temiz. Ee, bu öyküyü kim anlatmış acaba? Aktarmış. Öyküyü kim Orada anlatmış birisi. herhalde? Birisi anlatmış. Evet. Çok da e, hoş, e, e, güzel anlatmış gerçekten. Evet. Bir Şükrü Erbaşın da güzel bir e, şiiri var. Suçumu büyüten ayna diye e, bugün bitirmeden. Onu evet da onu okuyayım. da söyleyelim. Öyle bitirelim. E, benim en uzun yolculuğum ayın gümüş dediği o hayal gecelerde gözlerinde gittiğimdi. Sen bir çocuğa su veren anne çölümü ben yarattım biliyorum. Şimdi kirpiklerinden bıçaklar iniyor. Ağzımda büyüttüğüm gül ağacına. Kederle çerçevelendim. Çerçeve bütün resimlerini. Ne çok sokak, ne çok deniz, ne çok merdiven. Aslında onun e, çok hoş da bir e, e, e, e, nesilleri de, düz yazıları da çok hoş, şiirsel. E, öyle bir şeyi de var. On, belki o çok daha güzel hatta. Ama onu sonraki programa bırakalım. Evet. De, biraz hmm. merak ettirelim. Tamam. Tamam. Aynadan devam edeceğiz gibi görünüyor. O Böyle zaman. görünüyor. Bence biraz daha konuşabiliriz aynayı çünkü sadece aynayı konuşmuş olmuyoruz. Aynayla ve aynayla bağlantılı olarak ilişkileri kendilik kendilik ee, meselesini dünyaya aslında bakışı, geçmek istediğimiz yere doğru gidiyoruz. Belki hatta çok anne çocuk ilişkilerini falan da konuşabiliriz. Hatta belki konukta davet ederiz hmm, ne bir olmaz mı? Pamuk prenses. Ee, evet. Konuk bir... değil de konuk pamuk prenses <gülüyor> Anne çocuk <gülüyor> evet. ilişkileri bu evet. konuyla ilgili çok güzel sözleri evet. olan birisini davet edelim. Güzel olur. Gelir umarım. Gelir bence. Tamam o zaman. <gülüyor> Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Timuçin Oral. Ben Şenol Ayla. Destekçimiz Fatma altında ve Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz.